M-Gear, diğer adıyla Meadow Burgle, serbest olarak ileri ve geri hareket edebilen bir gemidir. Bu gemi operasyonlar esnasında çatışma ve destek amaçlı olarak kullanılır. Özel olarak destek ve tamirat alanları için geliştirilmiştir.